Beş buçuk yaşında ailesinin ikinci çocuğudur. Yaklaşık iki yıl önce kanepelerin üzerinde gezmeye başlayan Kerem'in mitmek bilmeyen bir enerjisi varmış. Babası yaramaz bu çocuk, söz dinlemiyor diye sürekli Kerem'i eleştirirmiş. Evde, dışarıda, komşuda, nerede olursa olsun Kerem yerinde duramayan, zıplayan, oradan oraya koşturan, annesinin sözünü sık sık kesen bir çocuk vermiş. Annesi dışarıda oyuncak dışarıda çıkacaklarında yaramazlık yapmayacaksın. Uslu uslu oturacaksın. Söz mü Kerem dediğinde söz dese de yine devam edermiş bu durum. Oyuncaklarını kaybetmesi ve oyununa adapte olamaması veya etkinliği sürdürememesi, aynı anda birden çok şeyle ilgilenmesi, sadece ilgisini çeken oyunlarla uzun süre oynaması annesini düşündürmeye başlamış. Eli kolu rahat durmayan Kerem yaşıtlarıyla bir araya geldiğinde onları rahatsız eder, oyunlarına aniden girer, her ortam çabucak sıkılırmış. Kreşte öğretmeni Kerem için sabırsız kurallara uymuyor, arkadaşlarını rahatsız ediyor, uyum sorunu var, dikkatini vermiyor, sırasında masasında oturmuyor, sürekli yerinden kalkıyor, sınıfta geziniyor, sözümü dinlemiyor, ...çok konuşuyor şeklinde şikayetlerini sıralamış. Kerem'in annesi bu durumu eşiyle konuşmuş. Kerem'in babası ise şımarıklık işte diye geçiştirirken... ...cezalandırmadık işte böyle oldu sonunda diye söylenmiş. Kerem'in annesi ise oğlunun bu durumuna çok üzülüyormuş. Komşulardan, akrabalardan ve öğretmenlerinden şikayet duymaktan çok yorulmuş. Evet bakalım uzmanımız bugün Kerem'in durumu için neler tavsiye edecek... Adım adım insan başlıyor. Efendim yine bizler geldik cap canlı bir yayınla. Çok da güzel bir konu ve öyküyle geldik. Bugün dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu konuşacağız. Kimlerde? Tabii ki çocuklarda. Ve bu konuya dair sizlerin sıkıntılarına derman olmaya gayret edeceğiz. Bizlere ulaşabileceğiniz sosyal medya hesabımız adım adım insan Instagram hesabımızdır. Lütfen oraya sorularınızı iletin, yazın. Eğer varsa böyle bir sorun çocuğunuzdaki hareketlilik, yaramazlık mı, şımarıklık mı... Yoksa bir hiperaktivite sorunu mu? Çocuğunuz dikkatini toparlayamıyor, uzun süre ders başında oturamıyor. Herhangi bir aktiviteye başladığında sürdürmekte güçlük mü çekiyor? İşte bütün bunlara dair varsa sorunlarınız bizlere yazın diyorum. Bugün çok kıymetli bir konuğum var efendim. Onu adım adım insanda ilk defa ağırlıyorum. Daha önceki programlarda ağırlamıştık. Sevgili uzman klinik psikologumuz Nur Aydoğan Hanım Efendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? <gülüyor> i̇yiyim Tuğba Hanımcığım siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ediyorum. Sizi gördük daha iyi olduk. Efendim bu konseptimizde bu programımızda sizi ağırlayacağız ve öykümüzü değerlendireceğiz. Ama öncesinde bir dinlesek aslında değil mi? Hiperaktivite nedir? Tanı kriterleri nelerdir? Size sözü bırakacağım. Zira her yaramazlık, her hareketlilik, her böyle çap canlı, cidışı, hani dışı hareketli olan, ele avuca sığmayan çocuklarımız için hiperaktif bu. Bunda dikkat eksikliği Hı -hı. var şeklinde yorumlamalarımız oluyor Hak, evet. halk arasında. Ne kadar doğru bu? Hı -hı. Biraz tanımlamadan başlarsak sanırım Tabii. doğru analiz edeceğiz. Buyurun. Hı -hı. Ee, aslında hiperaktivite de aşırı hareketlilikle kendini gösteren bir e, psikiyatrik bozukluk. Hı -hı. O yüzden hani halk arasında biraz böyle hareketli bir çocuk görüldüğü zaman acaba hiperaktif mi şeklinde bir tanı koyma sıkça rastlanan bir durum. Yalnız aslında bizim istediğimiz şey... E, Tanı koyma, etiketlemeden ziyade çocuğun özelliklerini tanımak. Hiperaktiviteye gelince aşırı hareketlilik, dikkat ve konsantrasyon eksikliği aynı zamanda da dürtüsellikle kendini gösteren bir bozukluk. E, o yüzden aslında e, dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı almış çocukların çok zor bir hayatı var aslında çünkü ne bir şeye odaklanabiliyorlar konsantre olabiliyorlar ee, bazen zihin çok farklı bir yerde olabiliyor zihinle beden tamamen birbirinden kopmuş olabiliyor çeşitli yaralanmalar kazalar geçirebiliyorlar o yüzden dikkat eksikliği ve hiperaktifite deyince aşırı hareketlilik dikkat eksikliği, konsantrasyon eksikliği ve e, dürtüselliğin de içinde bulunduğu üç ayaklı bir şey aklımıza gelmesi lazım bizim. Hı hı. o yüzden değerlendirirken sadece hareketliliğine bakmak bizi yanıltabilir hı hı. çünkü çocuklar cıvıl cıvıl Doğası gereği atlarlar zıplarlar burada aslında bizi uyandıracak nokta ya da işte bir uzmandan yardım almaya götürecek nokta bu hareketliliğin yaşıtlarına göre çok çok fazla olması. Hani o noktada ayırabilirler. Hmm. Ee, özellikle erkek çocuklarının doğası gereği biraz daha hareketli olması onları böyle hiperaktif şekli etiketlenmelerine daha çok maruz bırakabilir. Hmm. O yüzden e, dikkatli olmak lazım. Hmm. Bazen duygusal problemleri olan çocuklar içe dönebiliyorlar. Orada bir dikkat konsantrasyon eksikliği olabiliyor. O çocuklar da aynı şekilde hani doktora götürülüp e, bu tanıyı alıp e, bir takım e, ilaç Durumlara başlayabiliyorlar. E, detaylı incelenmesi gereken bir şey. Hı hı. E, altında bazen psikolojik durumlar da yatabiliyor. Genetik faktörler. Genetik ya, faktörler, biyolojik faktörler. Hı hı. E, hepsi bütün olarak bakılmalı evet. aslında. O kadar doğru bir şey söylediniz hı hı. ki şimdi oğlum o kadar e, hareketlendiği zaman artık yerinde durmuyordu. E, nasıl olsa beni izlemiyor şu an eşim. Babası <gülüyor> dedi ki hiperaktif bu dedi. Şimdi düşündüm kendi kendime. Şimdi psikologlar da yakıştıramaz. Hani zaten böyle bir tanıları Hı -hı. toplum olarak hayır benim çocuğum öyle değil deriz. Yani olabilir, da bilir normal e, her şey insan için. Fakat e, ya dedim ben acaba anne olarak hani önyargılı mıyım? Hı -hı. Korumacı bir şekilde yaklaştığımda yakıştıramıyor muyum acaba? Hiperaktif mi diye baktığımda tekrar literatürü taradım. Yani ama sonra oğluma baktığım zaman ya bu çocuk erkek çocuğu ve hareketlendi ve keşif zamanı. Şimdi evet. keşif zamanındaki hareketleri lütfen hiperaktivite ile karıştırmayalım. Bu çok önemli bir so. faktördür. Çocuklar keşfeder. Ne yapar? Yüksekliği keşfeder. Zıplamayı, eğlenmeyi keşfeder. Fakat bizim hareketliliğin amaca yönelik olduğunu bilmemiz zaten burada ayrıma gitmekte kolaylaştıracak bir element. Neden? Çünkü çocuk anlamsız bir şekilde bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor, bir oraya, bir oraya gidiyor. Hmm. Anlamsız bir hareket var. Bu niye yapıyor bilmiyorsunuz. Ama bir çocuk çekiştiriyor size. Hadi kovalamaca oynayalım diyor. Masanın etrafında beni kovala diyor. Hı hı. Burada çocuk oyun oynamak istiyor. Anlama ve amaca yönelik bir e, hareket var değil evet. mi? Bu çok önemli. Çünkü her hareketlilik hiperaktivite değil diye Tabii tabii mi? Mesela oturması gereken bir yerde ayakta dolanması e, ya da işte orada bir kurala uyum sağlaması. Bunlar önemli eğer... Zaten o yüzden mesela hani ne zaman tanı konuluyor bu konuya geldiğimiz zaman bu noktaya. Evet kaç e, yaşlarında mesela tanı alıyor? O da soruların arasında e. vardı hemen sormuş Hı -hı. olayım. E, aslında 3-4 yaşlarında fark edilebilir dikkat eksikliği ve hiperaktivite. Lakin e, bunun tanı koyma aşamasına gelince e, okul çağı bekleniyor. 6 yaş Evet 6-7 yaş. Hani bir akademik başarıda nasıl, işte kurallara uymada, topluma uymada nasıl ona bakılmak isteniyor. Ardından e, bu DSM-5'te güncelleme geldi bizim tanı kriterlerinde. Bu yaş 7 yaştan 12 yaşa çıkarıldı hmm. tanı koyma kriterleri. Bence çok da iyi oldu. E, bazen çünkü hani çocuğun merak duygu keşif duygusu ya da işte Bunu böyle sürüyor. bir evet fazla olabiliyor. Tabii tabii tabii e, bir takım işte bu dürtüsel şeyleri aslında ailesinden kaynaklı da olabildiği için hani tamamen böyle bir bir bozukluk demek yanlış oluyor. 12 yaşında aslında tamamen ayrışıyor birbirinden. O yüzden 3-4 yaşlarında başlayan bu süreci biz e, takip etmemiz gerekiyor. Şunu ekleyelim mi o zaman? Çok önemli bir bilgi verdiniz. Evet DSM diyor ki 12 yaş fakat 12 yaşa kadar belli bir bozukluğu, belli bir, bir sorun var benim çocuğumda diyorsanız da tanı almasa bile yöntemleri terapi tekniklerini başlamış olmak da çok önemli. Daha hani tanı kriteri yaşını sağlamadı diye geri göndermek işte uzman olarak da biz bunu yapmıyoruz. Kesinlikle hani ne yapılabilir? Acaba bu neden kaynaklı? Hani normalde mesela yaşıtlarına göre değerlendirdiğimizde yani yaşıtları bir oyun Oyun kurabilirken o oyunu kurallarına uymuyor ya da oyuna aniden ortadan dalıyor sırasını beklemiyorsa bu ciddi hani böyle bir noktalara girer. 3-4 yaşındaki çocuktan bunu bekleyemeyiz. O yüzden çocuk gelişimini bilmek çok önemli. Ben annelere her zaman bunu tavsiye ediyorum. Yani çocuğunuzun o yaşta neler yapması gerektiğini bilin ki o yaşta yapmadığı şeyleri ya da ondan hani fazla şeyler beklememe konusunda da aslında ee, uyanık olmak gerekiyor bazen fazla şeyler bekliyor aileler iki yaş döneminde davranış bozukluğu var benim çocuğumun ne yapıyor ee... Elini ne geçse fırlatıyor. Hı hı. Şimdi atma eylemi aslında o bir keşif yani o mekan algısı çocukta mesafe algısı henüz e, oluşmaya başladığı için çocuk aldığı şeyi atıyor. Yer çekimini keşfedebiliyor. Hı hı. E, bu süreçte ne kadar davranış bozukluğu yoksa yaşının gereği olan özellikleri mi hı hı. keşfediyor? Hı hı. Bunlar çok önemli. O kadar güzel bilgiler ki bunlar çok kıymetli. Peki e, ne soracaktım? Bir e, nokta vardı. Ben de bir Aklımdan. şey ekleyebilir miyim? Buyurun. Biliyorum kusura bakmayın. Estağfurullah. E, i̇ki yaş demişken yani onu da söylemek Hı. isterim. E, hem keşif duygusu var hem de irade gelişiyor. Mesela bir oyuncağı alıp atmak aynı zamanda onun iradesini kullandığını bir göstergesi e, ve Hani ben bunu yapabiliyorum ya da işte ben bunu yiyeceğim, bunu yemeyeceğim dediği Harak. zaman çocuk karar veriyor, irade gösteriyor. E, ve hareketli olacak tabii ki hani diğer odayı merak edecek, diğer eşyayı merak edecek. Hı -hı. Bu noktada da aslında çok kısıtlamak doğru değil. Sadece onu koruyucu önlemler almak gerekiyor. Hı -hı. E, bu arada sen konuşmuşken Hı -hı. aklıma geldi. E, sadece hiperaktivite Hı -hı görülüp e, dikkat eksikliği ona eşlik ediyor mu? Ya da Hı -hı. bunlar ayrı ayrı görülebiliyor mu çocuklarda? Hep ikisi Hı -hı. bir arada mı oluyor? Bu önemli bir ayrım. Tabii bence. tabii. Şimdi şöyle... E... Tek hiperaktivitenin görüldüğü durumlar var hani başka dikkat eksikliği görülmeyen durumlar sadece hareketlilik işte yerinde duramama kıpır kıpır atlama zıplama sınıf kurallarına uymama var bir de sadece dikkat eksikliği yani hareketlilik yok e, çocuğa bakıyorsunuz ödevini tamamlamakta zorlanıyor dersi dinlemekte zorlanıyor e, eşyalarını unutuyor. Bir takım başladığı ödevleri tamamlayamıyor. Bu da dikkat eksikliği görülen tip. Hareketlilik yok sadece dikkat eksikliği görülüyor onda da. Bir de mix tip dediğimiz karışık her ikisinin birlikte görüldüğü tip var. Onda da hem dikkat eksikliği görüyoruz. Hem de e, hareketlilik hem de dürtüsellik. Şimdi dürtüsellik deyince de hani mesela oyuna birden dalma, işte lafa birden dalma. Dürtüselliği açıklayalım mı? Nedir hı hı. dürtüsellik? Kelime olarak biraz hı. daha böyle anlayabileceğimiz dile çekelim. Hı hı. Dürtüsellik deyince aslında böyle kendilerini durduramıyor çocuklar o noktada. Biliyor sırasını beklemesi gerekiyor. Bunu bilmesine rağmen o bilme durumu onu ondan alıkoyamıyor. Birden lafın içine dalıyor, oyuna dalıyor, oyundan çıkıyor. Ya orada bir durduramama söz konusu aslında. Hmm. Bir hareketi sürekli devamlı yapmak mesela, üst üste yapmak. Bu da bazen bilinç dışı yapabiliyor. Tabii, tabii ki fark değil, fark otomatik'e bağlamış şekilde karışma. Tabii. Hatta e, bu hiperaktif çocuklar için motor takılmış deyimi kullanılır. Motor takılmış gibi hiçbir zaman durmuyor diye. Çünkü öyle bir enerjileri vardır ki bu enerji hareketlilikle kendini gösteriyor, dürtüsellikle kendini gösteriyor. Biz klinik testler uyguladığımız zaman e, bakıyoruz mesela çocuk e, dikkatin arttığı noktada çocuğun hareketi de artıyor. Dikkatin azaldığı noktada çocuğun hareketi azalıyor. O zaman bu şu demektir. Yani çocuk... Oturduğu zaman hani biz diyoruz ya oğlum düzgünce otur dersini dinle. Hı. Düzgünce oturduğu zaman dikkat gelmiyor. Hı. Dikkat dağılıyor. Çocuk hareketliken dikkatini sağlayabiliyor. O evet. zaman zıplayarak ders çalışacak. Şarkı söyleyerek ders çalışacak. Koşturacak, gelecek bir tur atacak öyle dersin başına oturacak gibi. Anneler diyor. der ki Tuba Hanım, biz ne yapacağız her dakika onun hareketi zıplaya zıplaya. Buradaki mesele dürtüselliği... E fark edebilmesi çok Hı -hı. önemli. Şimdi bizde şöyle bir durum var. Çocuğun evet hareketliliği var. Onu kabul ediyoruz. Hı -hı. Etiketlemiyoruz ama bu normal bir durum gibi de bakmayacağız. Burada bir anormallik var. Evet. Yani aşırı dürtüsellik ve aşırı hareketlik onun hayatını Hı -hı. engelleyecek. Yani topluluk, toplumsal uyumda, sosyal Hı -hı. uyumda sıkıntı yaşanıyor. Yani şu şey vardır e, otizmde de bu söyleniyor. İşte bu farklılık bir sorun değil. Hayır. Farklılık artı bir eksiklik ya da fazlalıktan kaynaklanıyor. Biyolojik temeli var çünkü. Biyolojik etmenler bunda söz konusu. Beyin kimyasallarının, Tabii. beyin bölgelerinin nasıl Hı. aktif, hangisi aktif Hangisi inaktif değil mi? Bunlar çok Hı -hı. farklılık gösteriyor. Dolayısıyla biz Hı -hı. E, çocuklarımıza bu anlamda neler yapmalıyız ilerleyen dakikalarda Hı -hı. tabii ki soracağız. Evet. Yani çocuğunuz hareketli bırakın hareket etsin duvara tırmansın teslimi çözsün Yok, değil, değil. mesele. Orada yapacağımız tabii. şeyler var durdurmak. Hı -hı. Durdurmak ve onun da kendini durdurabilme kapasitenizini geliştirmek adına ev ödebiliriz evet. değil mi? Tabii yani çok uygulamalar var hatta hani bazı aileler çocuğun ilaç kullanmasına karşı oluyorlar. İşte ya niye bu yaşta ilaç kullansın? Ee, bazen ilaç kullanmanın gerçekten elzem olduğu noktalar var. Çünkü çocuğun hayat uyumunu zorlaştırıyor bu olay ve etiketlenmesine neden oluyor. Çocuk hiçbir zaman normal bir şekilde derse dinleyemiyorsa gerçekten ilaç kullanması gerekiyor. Doktorun tavsiyesi, doktorun görmesi bu şekilde ilaç tedavisi gerekiyor. Ama bunun yanı sıra gerçekten ailenin sınır koymayı öğrenerek bir takım programlara, programlardan yararlanıp nasıl davranacağını öğrenerek dikkat eksikliğiyle mücadele ettiği ve başarılı olduğu noktalar da var. O yüzden ilaçtan önce bir aileyle ilgili uyum çalışmaları, nasıl davranacağıyla ilgili bir takım bilgilendirmeler yapıldıktan sonra çok güzel sonuçlar alıyoruz biz. Ama dediğiniz gibi hani bu sadece bir davranış problemi değil aslında. E, nöro gelişimsel dediğimiz beyindeki bir takım işte dopamin ve noradrenalin seviyelerinin dengesizliği söz konusu. E, bu Çocuğun beyninden de gelen bir durum aynı zamanda. Hem de hani genetik unsurları da var, kalıtsal bir şey de var. Mesela annesi ve babasında hiperaktivite olan çocukların %50'sinde hiperaktivite görme riski var. Eğer kardeşlerinde varsa %25 hani öyle öyle oran düşüyor. O yüzden hani hem gelişimsel bir durum var hı hı. E, hem nöro gelişimsel bir durum var hem biyolojik temeli var. Mesela işte annenin hamileyken e, yeterince beslenememesi, erken doğum yapması e, hatta bu bebeklerin anneleri şey der, hareketli çocukların bebek e, bebeklerin anneleri. Ya karnımdayken hiç durmazdı sürekli hareket ederdi. E, düşük kiloda doğmak bile aslında e, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için bir risk faktörü olarak ele alınıyor. Hı hı. E, diğer bir faktör de yine aile tutumları çok önemli. Evet. O zaman e, dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin nedenlerine girelim hı hı. biraz daha detaylı. Yani evet gebelik süreci etkiliyor genetik faktörler anne babada herhangi bir e, nöro biyolojik, nöropsikolojik problemin olması... E, onun dışında Hı -hı. çevrenin tutumu, annenin, çevrenin. E, anne babanın tutumu. Hı -hı. Yani evde kuralları olmayan aşırı rahat ailelerin çocuklarında görülüyor mu gibi bir soru gelmişti. Hı -hı. Yani bizim ebeveyn tutumları ne kadar etkili? Nedenlerini sıralayalım mı? Tabii. Başta genetik faktörler, bir ikiz araştırmaları yapılıyor mesela. İkiz araştırmalarında %70 oranında genetik faktörün etkiliği saptanıyor. O yüzden hani bir düşünmek lazım. Acaba benim... Ailemde ya da işte eşimin tarafında hareketli birisi var mı? Diğer faktör nöro gelişimsel dediğimiz bu beyinsel olarak bir takım işte farklılıklar söz konusu olabilir. Bunu ancak hani nörolo nöroloğa giderek bulabilirler. Biyolojik faktörler dediğimiz işte çocuğun e, annesi ona gebeyken yaşadığı bir takım sıkıntılardan kaynaklı durumlar e, yine çok etkiliyor. Ve e, diğer geldik hani psikolojik faktörler dediğimiz bizi de en çok ilgilendiren durumlar ailedeki bir takım yaşanan şeyler sınır koyamama. Ee, mesela geçen hafta kliniğime bir e, minik danışanım gelmişti. 5 ee, yaşlarında, 5-6 yaşlarındaki bir çocuktan bizim beklediklerimiz bellidir. Yani artık o kuralları algılayabilir, bir yabancıyı ayırt edebilir, bir yabancıya rastgele böyle çok yakın bir şekilde yaklaşmamasını bilir. Ee, ama o geldi gayet rahat bir şekilde ee, bana yaklaştı. Ee, Baktım ben orada hani her şeyi kurcalamaya çalışıyor ilk defa gittiği bir yerde biz buradan şunu görüyoruz sınır duygusu yok her eşyaya işte bir başkasının olduğunu düşünmeden rahat bir şekilde dokunabiliyor. Bunu daha küçük yaşlarda biz hani keşif duygusu olarak adlandırırız ama 5-6 yaşındaki bir çocuğun artık hem kurallardan haberi olmalı hem de bir yabancıya bu kadar yakınlaşması yakınlaşmaması gerektiğini bilincinde olmalı. Orada direkt biz şeyi sorguluyoruz. İşte ailenin sınırları nerede başlıyor nerede bitiyor? Ailede roller nasıl? Yani. Bu çocuğa mesela çok güç verilmiş bir çocuktu bu gelen çocuk. Aile karar mekanizmasını çok fazla ona devrediyordu. Bir çocuğa çok fazla güç vermek de aslında çocuğun kaldırabileceği bir şey olmadığı için onun kendindeki bir takım kapasitelerin yetersiz kalmasından ötürü güvensizlik duygusuyla birlikte bu bir takım dürtüsel şeylerin artmasına sebep olabiliyor. Çünkü ailede roller bellidir. Annenin karar vereceği şey anne karar verir. Evet. Yetişkinlerin karar vereceği şey. Yetişkinler karar verir. O yüzden biz rollerin paylaşımı, çocuğa ne kadar güç verildiği, onun önemini vurguluyoruz ailelere. Bu önemli. Evet o zaman şunu tabii ilerleyen dakikalarda gireceğiz. Artık biz neler yapmalıyız ama bence öykümüzü değerlendirme vakti. Tabii. Bu kadar güzel bilgiler verdikten sonra dikkat eksikliği ve hiperaktivite tek başına bir durum değil. Multidisipliner bir çalışma gerektiriyor ve bir sürü komponentleri var. Biz burada ne yapıyoruz? Bir çocuk doktorunun görmesi çok önemli. Değil mi Bir nöroloğun da görmesi bu Hı. anlamda bir tedavi için tanı için ya da nedir ne değildir bunu anlamak için ve ardından zaten e, gittiğimiz çocuk doktoru bir çocuk psikiyatrisine ya da bir çocuk psikoloğuna gidilmesi gerekiyor şeklinde davranış anlamında düzenlemeyi Hı. önerecektir. Biz evet. tabii neleri görürsek endişelenmeliyiz. Bunu anlatmaya çalıştık. Hı -hı. Farkındalık oluşturmak amacıyla. Peki Kerem'i konuşalım biraz. Hı -hı. Birazcık uzun bir öykümüz var. 5,5 yaşında Hı -hı. ikinci çocuk. 2 ee, iki yıl önce yani 3,5 yaşında Hı -hı. başlıyor hareketlilik. 3,5 yaşında kanepelerin üzerinde zıplaya zıplaya bir zıplama Hı -hı. davranışı geliştiriyor ve her yerde bunu yapıyor. Yerinde duramıyor. Şimdi burada tabi babadan çok bir şey beklemeyeceğiz gibi geliyor. Eğer bilinçli ve bu sürece dahil olmak istiyorsa desteğimizin olması gerekiyor. Kerem bir erkek çocuğu ve babaya daha daha ihtiyaç duyan bir çocuk. Tabii rol model, model açısından Peki Kerem'in annesi ne yapacağını şaşırmış durumda. Hı -hı. Şikayetler değil mi? Hiperaktivite veya dikkat eksikliği olan çocukların ailelerinin müzdarip olduğu şeyine çok fazla şikayet alıyorlar. Tabii. Yani. Sürekli eleştiriliyorlar evet. çocuğun çok yaramaz çocuğun çok şımarık hasta bu çocuk doktora hmm. götür gibi biraz toplumsal olarak bizim aslında hmm. çocuğumuzda yoksa bile çocuğumuz bile yoksa bu nedir bu hiperaktivite? Ne yapıyor hmm. bu çocuklar ne oluyor da ne oluyor diye düşünmemiz bence çok önemli bir şey. Hmm. Ee, Kerim'in annesi bu şikayetlerden bu mucizdarip halinden bıktı yoruldu ve size geldi. Hmm. Nasıl başlarız tedaviye? Şimdi bu koltukta zıplama mesela çok sık gördüğümüz bir şey çok normal bir davranış aslında. Burada bizim dikkatimizi çekecek nokta hani ayırt edici nokta şu gittiği misafirlikteki koltukta da mı zıplıyor? Yani hiç mekan bir muayenehaneye gittiğinde oradaki koltukta da mı zıplıyorsun? Her Burada sınır yok sınır olmadığı için çocuk sınır duygusunu hiç hissetmediği için aslında problem buradan başlıyor. Çünkü herkes evinde rahat olur. Yani çünkü dışarıda süperegomuz çok baskındır bizim. Bütün toplum kurallarına riayet ederiz. Rahat olacağımız yer evimizdir. Evimizde rahat davranırız. O yüzden çocuğun evinde zıplamasının çok sorun olduğunu ben kendince düşünmüyorum. Ama dışarıda işte orada hani Burası zıplanacak bir alan değil alan harcı bir yerde annesinin tutumu ne oluyor burada anneye biz rol veriyoruz işte diyoruz ki hani sınır koyma konusunda biraz daha eğitim veriyoruz hı hı. E mesela hangisi bizim mekanımız hangisi dış alan biz dış alanda nasıl davranmalıyız? İçeride nasıl olmalıyız? Orada çocuk bunu birdenbire edinmeyecek. Yani birdenbire dürtülerini kontrol edemeyecek. Biz ne yaparsak bunun etkisini belki de altı ay sonra göreceğiz. Yani e, aileler istiyorlar ki biz bir tavsiye alalım bunu bir iki defa yapalım çocuk hemen anlasın. Bir de şu da var hani çocuk yetiştirmek zaten çok zor bir şey sorumluluk. E, anne olarak baba olarak çok fazla vicdani yükün altındayız açıkçası. Hani iyi bir evlat yetiştirmek istiyoruz vatana millete bir de böyle şikayet gelince... Özellikle hani e, hiç kimse çocuğundan şikayet duymak istemez. Ondan hep böyle güzel bahsedilmesini, onur duymak, gurur duymak ister. Anneler bunları duyu, yani sürekli şikayet duyuyor diye artık böyle yıpranıyorlar açıkçası. Biraz çaresizlik, tükenmişlik duyguları içinde de gelebiliyorlar. O yüzden bir anneyi, babayı toparlamak adına önce ben bir çift terapisi yapıyorum açıkçası. Hı. Acaba ailedeki ilişkiler nasıl? E, çocuğa ne kadar rol veriliyor? Ve çocuk da... E, Çocuğumuz da çok fazla hareketli olduğu için çevreden eleştiri duya duya artık bu da bu hareketleri arttırıyor açıkçası. Çünkü hı hı. sürekli eleştirile eleştirile çocuk doğru davranışın ne olduğunu bir türlü öğrenemiyor. Sürekli çünkü yanlış davranışların üzerine vurgu yapılıyor. Aile çoğu zaman e, çocuğun iyi yaptığı şeyi unutmuş oluyor. O yüzden benim ilk yaptığım şeylerden bir tanesi çocuğumuzun güçlü yönlerine odaklanmak. Acaba hani güzel yaptığı neler var, iyi olduğu neler var çünkü hiperaktif çocuklar e, aslında... Ee, çok esprilidirler, sosyal şeyleri çok fazladır, hani oyun falan bozarlar ama aslında arkadaşlar tarafından da o hareketlilikleriyle kimi zaman sevilirler, kimi zaman da dışlanırlar açıkçası. Hı hı. Eğlencelidirler, o taraflarını aileye gösterip biraz daha ailenin çocuğa cezalandırıcı yaklaşmasından öte sevecen yaklaşmasının yolunu açmak aslında ilk başta yapacağımız şey. Aslında yapılacak daha çok şey var bunlardan bahsedeceğiz. Kerem'in durumunda e, kreşte bir kere öğretmeniyle konuşmak değil mi? Tabii kesinlikle. Yani şöyle bir şey var hı hı. eğer şu an bir eğitimci bizim ekranları başında hı hı. izliyorsa e, eminim o da biliyordur. Ama belki hatırlatma olacak. E, çok hareketli bir çocuğunuz varsa sınıfta çocuğunuz dediğim bir öğrenciniz varsa ilkokul çağında yerinde duramıyor. Sürekli sırada kalkıyor oturuyor. Biliyorum pandemi döneminde eğitimler evden devam ediyor ama... Gerçek hayata yeniden döneceğiz inşallah. Onu umut ediyoruz. O umudumuzu, duamızı da bu araya sıkıştıralım. Tekrar eğitimler örgün olarak başladığında, okullar açıldığında, sınıflar açıldığında, ders zili çaldığında... Hiperaktiviteli çocuklar evlerde kaldı ve bazı şeyler tetiklendi. Buna hazır olun. Çünkü evlerde ciddi anlamda kapandığı için çocuklar hareketleri kısıtlandığı için daha fazla eğilimler bir anda o özgürlüğe. Orada öğretmenler ne yapabilir? Orada görev dağılımı yapabilir tedavi sürecinde olan bu çocuklarımız için. Yani nedir? Tahtayı silme görevi Ali senin. <gülüyor> Ali'ye o görev verecek. Ali etiketlenmeden hiperaktif bir çocuk. Zapt demiyorum diye aileye şikayet etmek yerine aileler üzerine düşeni yaptıysa ben de bir eğitimci olarak ne yapabilirim? Bu çocuğu hareket algısını, hareket sınırını kurallı yerinde ve makul neden sonuç ilişkisine bağlayabilirim? Hı -hı. Tahtayı silmek için kalkacak bir amaç koyacağız çocuğun hareketine. Kesinlikle. Çok önemli. Ya Tabii. da ne yapacak? Sınıfta herkesin e, sınıf, e, bir toplama varsa bir ödev o sayfaları toplayacaksın. Hı -hı. Onu dağıtacaksın gibi bir kontrol görevi vermek. Hı -hı. Aynı zamanda... Kendisini kontrol edebilme yeteneğini orada pekiştirmiş olacağız. Asıl sisteme dahil ediyor çocuğu öğretmen ve aynı zamanda da hani mesela e, öğretmenlerde klasik öğretmen algısında e, sessiz işte çalışkan çocuklar böyle hani onaylanırken e, sınıfın düzenini çocuklar, düzeni bozan çocuklar ister istemez biraz böyle hani e, sınıfın düzenini de bozduğu için e, sert bir tutum olabiliyor. Ee, ama sisteme dahil edince onu da böyle bir sınıfın parçası olarak dışlanmadan aslında sınıftaki diğer arkadaşlarına da bunun yolunu açıyor. Yani dışlamadan onu böyle içine kabul ederek, onun durumunu kabul ederek hem de aynı zamanda görev sorumluluk bilincini kazandırarak e, ailenin yaptığı o hani tedaviyle birlikte üç ayak oluşturulmuş oluyor. Çünkü aile, okul ve e, uzman. Üçünün işbirliği çok önemli öğretmenin onaylaması çok önemli çünkü çocuk sürekli cezalandırılan hani sürekli hareketlerine laf söylenen bir çocuk olduğu için aslında öğretmeninden de benzer şeyler duyduğu zaman onun için yine hiçbir önemi kalmıyor ama öğretmeni onu gördüğü zaman o davranışları bile bir nebze olsun kontrol altına tutmak için çabalıyor çocuk yani hani farklı bakan birisi var ona onun farklı yönlerini gören birisi var. O yüzden hani aslında böyle küçük yaş çocuklarında sık sık mesela e, bahçede aktiviteler, hareketli aktiviteler yaptırmak çok önemli. E, i̇lkokulda da yine öyle. Hani okulda biraz akademik ağırlıklı gittiği için dikkat eksikliği olan çocuklarımız daha çok zorlanıyorlar. E, evde yine hani bu dönemde bayağı evde kaldılar. E, bu dönemde ben mesela hani bu özellikle dikkat eksikliği, hiperaktivitesi çok aktif olan çocuklarda, e, hiperaktivitesi yüksek olan, değil, hareketli olanlarda Boğuşmalı oyunlardan ziyade hani daha böyle kendini kontrol edebileceği e, kutu oyunlarını tavsiye ediyorum. E, o şekilde de hani davranışlarını kontrol edebiliyorlar. Mesela da. kutu oyunlarına gireceğiz önemli bir şey. Yani hiperaktivitede hareketliliğini şu önemli bir şey. Bence uzmanlar burada ayrılıyor. Bakalım Nura Hanım hangi tarafta? Ben hangi taraftayım? Şimdi otizm ve hiperaktiviteli çocuklarla çok <gülüyor> çalıştığımız dönemde. Ee, çocuklar maalesef geldiğinde evet bir özel eğitimden geçmişler bir rehabilite almışlar ama çocuklarda hala dürtüsellik var. Şimdi şöyle bir algı var dürtüselliği olduğu için bu çocuk böyle olduğu için o farklı o yüzden onun bu haline göre hayatı düzenlememiz gerekiyor. Gibi bir inanış ve algı var. Şimdi ben bu algıyı neden olumlu görmüyorum? İnsan fıtratı gelişebilen, dönüşebilen bir varlık olduğu için ve sosyal hayat bu çocuğumuza her zaman onun hareketlerini hizmetler sunacak, elementleri sunmayacak ona. Yani mesela aktivitesi var bu çocuğun ve sıra beklemesi gerekiyor. Ne yapacak? İnsanlar bir dakika onun o problemi hemen öne geçsin hadi sen koş şimdi. Böyle değil orada beklemesi gerektiğini yerleştirebilmek tedavinin gerçek amacıdır. Ama hareketliliği her çocukta olduğu için şu an ne yapıyoruz bir enerjisini atsın bir çıksın bir koşsun dediğimiz normal çocuklar için de geçerli bir şey bu. Kesinlikle. Bu önemli bir şey sen ne düşünüyorsun? Yani özellikle bu özel eğitim bazı özel eğitim bakış açılarında çocuğun durumu patolojik olan bazı şeyleri hala pekişiyor. Hmm, evet. Yapılan yani daha koruyucu. onu yapıyor çünkü. <gülüyor> Önemli bir konu bence. Yani çok koruyucu yaklaşmak dediğiniz gibi hani çocuk aslında hani o kapasiteyi geliştirmesi için biraz o kapasiteyi zorlamak gerekiyor. Yani zorlamadan biz de öyle bir şeyleri aşamıyoruz. Bizim de kapasitemiz gelişmiyor. O yüzden biraz zorlayabilmek en azından hani orada durabilmesinin belki hani bir hedef koymak, hedef belirlemek. Hadi bugün biraz daha şunu arttırmaya çalışalım. Hadi yapmaya çalışalım şeklinde o kapasiteyi zorlamak çok önemli. Çünkü dediğiniz gibi hayat her zaman ona öncelik tanımayacak. Ya hayatın bir gerçekliği var hayatın ve onu hazırlamamız gerekiyor yani. Mi? Hayatın dinamikleri onun hiperaktiviteliğini kolay, e, yaşanılır hale getirmeyecek. Daha yaşanması hale getirebilecek belki. O yüzden evet. bu çok önemli bir nokta. Şimdi ben birazdan adım adım insana bakacağım. Sevgili Nur Hanım şahane bilgiler veriyor. Özlemişim onunla program ben yapayım Ben de öyle Tuba. E, şimdi hani az önce bahsettiğimiz o Hı. bakış açıları evet farklı. Onları bir kenara koyarak ben şunu ifade etmek istiyorum. Hiperaktivitesi olan ve dikkat eksikliği olan çocuklara baktığımız zaman... E, Hani ekran hızı vardır, cep telefonunu böyle kaydırdığınızdaki saliseliktir değil mi akan şeyler, harfler, görüntüler, sesler. Şimdi çocuklar eğer ekranlara maruz kaldıkça özellikle şu pandemi sürecinde hiperaktivite maalesef daha da artıyor. O zaman biz bu çocuklara ne yapacağız? Çocuklar hayatın içerisinde de ekranda akışı hızını bekliyor. Yani ne? Hiperaktiviteli bir çocuğun elinde bir tablet var ve orada bir oyun varsa oraya ding diyor zil sesini alıyor beyne bir haz uyarısı gidiyor hı. ve yemeğini yiyor ya da işte savaşçı bir oyun varsa karşıdaki kişi ölüyor. Şimdi dönüyor hı. akşam yemek yerken anne yemek hazırlayacak bekleyemiyor zıplıyor hemen yemekimi istiyor. Hazı erteleme sorunu var hiperaktiviteli çocuklarda. İşte bu hazı erteleyebilme yetisini geliştirecek ev aktiviteleri yapmak çok önemli. Hı hı. Evet hayatımızın bir parçası dijital. Dünya. Ama bunun yanında 7.24 dijital dünyada kalmamalıyız. Tabii. Bu konuda ben birazdan dönerken <gülüyor> senin yorumlarını alsam hani dedin ya bir aktiviteler <gülüyor> ben de bazı aktiviteler söyleyeceğim birazdan ama <gülüyor> <gülüyor> etkinlik aktivitelerini sana bıraksam. Etkinlik dışı aktiviteler benim için önemli çünkü. <gülüyor> Neler yapılabilir çocuklarla yani o hazzı erteleme bir. Evet. Bekleme, sabır eğitimi bunu çok söylüyorum. <gülüyor> bir şeyler yapmalı bu çocuklar diyoruz ya bir de Tabii. bir şeyler yapmamayı da öğrenebilmeli. <gülüyor> yani sessizce şurada 10 dakika <gülüyor> oturabilmeli bu çocuk. İşte onu sağlayan aslında beyindeki limbik sistem onu evet. sağlıyor. Limbik sistem devre dışı. Devre dışı olduğu için sürekli böyle bir haz uyaran arayışı e, oyunda o sağlanıyor. Çünkü her yerden bir düşman geliyor. Bir patlama sesi, bir atlama zıplama karakteri hareket ettiriyor. Çok fazla uyaran almaya alıştığı için bu da hani oyundaki gibi devam etsin istiyor sizin dediğiniz gibi. Hı hı. E, ama gerçek hayat böyle değil. O yüzden hani annenin e, orada çocukla uyumlanmasından ziyade çünkü ee, çocuklar da aileyi değiştiriyor, değiştiriyor, aile de çocuğa etki ediyor ve e, çocuklar bir müddet sonra anne babanın onun hangi davranışına nasıl davranışla karşılık vereceğini hemen öğrendikleri için anne babaların biraz ezber bozması gerekiyor. Bazen anne babaların çok kolayına geliyor, e, bazen hani e, uğraşmak istemiyorlar ama şu da önemli ki hani bizim Kriz diye tabir ettiğimiz çocukla yaşadığımız sorunlar aslında o an, sorun yaşadığımız an çocukta bir şeyi değiştirebileceğimiz en ideal zaman. Ya biz bu zamanı ya kendimizi kurtarmak için o an bir şeyle meşgulsek çocuğun istediği şeyi yapıyoruz. Ya da e, uğraşmak istemiyoruz, uğraştığımız zaman sorun çıkıyor diye ama bu sefer de çocuğun bir şeyleri öğrenmesini, kendi içindeki o gerçeklik egosu dediğimiz kapasitenin gelişmesini engelliyoruz, haz kapasitesini arttırıyoruz. Has kapasitesi ne kadar artarsa çocuğun gerçeklik kapasitesi o kadar azalıyor. Bizim istediğimizde çocuğun gerçeklikte kalması eğer bunu beklemesi gerekiyorsa o bekleme süresinin daha böyle hani sabredebilir bir şekilde bu sabrı nasıl kazanabileceğini ona vermek. O yüzden hani boğuşmalı koşturmacalı oyunlar hani enerjisini atıyor gibi geliyor ama bize Asla tam tersi dikkat eksikliği, hiperaktivitesi, dürtüselliği olan çocukta da dürtüselliği daha çok yukarıya Takıntı gibi değil mi? Takıntıyı Tabii. sürekli. Yani mesela şey gibi temizlik takıntısı olan hanımefendiler bilir. Şimdi ne bu bakış açısı yani Hı -hı. bu çocuğa bunu yapmalıyız. bunun ihtiyacı var şimdi. Şimdi bunu sağlanmaya ihtiyacı var. Onu Hı -hı. verelim dediğimizde e, siz diyorum ki şurada temizlediniz. His olarak Hı -hı. ne yapıyor takıntılı ve titizlik e, sorunu olan hanımlar? Bir daha siliyor. Şimdi sana diyor ki o kişi sil sil rahatlıyorsun. Şimdi sildiğin zaman Hı -hı. ne oluyor? Kolun ağrıyor. Elin yara oluyor, iyileşemiyorsun, takıntının dehlizine düşüyorsun. Tam da Nur Hanım'ın söylediği meselede hiperaktif vitesi olan bir çocuğu o dehlizin içinde bırakmak. Evet. Besliyorsunuz, o hastalık yönü besliyorsunuz, o bozuk yönü besliyoruz aslında. Hı hı. Çünkü hani beyindeki o sistemin gelişmesi için bizim maruz bırakmamız gerekiyor. Hı hı. Yani bunu da hani birdenbire değil ama aşama aşama çocuğun işte kapasitesini arttırmak için bir kol kası gibi düşünün. Birdenbire siz 100 kilo kaldıramazsınız ama her gün 20 kiloyla 10 kiloyla başlarsınız. Yavaş yavaş artık kaslar kuvvetlendikçe daha büyük daha ağır şeyleri kaldırabilirsiniz. Hareketli çocuğumuz da öyle. Minik şeylere sabrede sabrede daha o uzayacak uzayacak uzayacak ama burada işte hedef belirleme, hedef koyma, çocuğun önüne bir amaç koyma, hı hı. E, çocuğun neyi başarmak istediğinde hadi gel bak bunu birlikte yapalım. E, farkında mısın? İşte biraz sabretmekte zorlanıyorsun. E, şimdi yemek pişene kadar bakalım hiçbir şey yapmadan durabilecek hı hı. misin? Hı hı. Bakalım işte yemek bitene kadar masada oturabilecek misin? Ben çok merak ediyorum. Dayanabilir misin sence? Ne kadar? İşte hadi süre tutalım. Hı hı. Ya oyun havasında aslında. Evet, hayatı Hı -hı. buna çevirmek. Ee, o zaman şimdi soruları Hı -hı. size yönlendireceğim. Tabii. Fakat şunu rica edeceğim. Tabii ben bu konu hakkında bir seminer vereceğim 6 Mart'ta online olarak ama şunu da söylemek istiyorum eminim ki belki o seminere katılamayacak izleyenlere buradan ulaşmak için şunu söyleyebilirim hiperaktivitesi ve dikkat eksikliği olan çocuklarda ev aktiviteleri pandemi sürecinde zorlandığınız için ne yapabiliriz diyoruz ya çocuk da bu ekranlardaki haz ertelemeyi engelliyor ya ekran oyunları bilgisayar oyunları bunlardan uzak tutarken tutmaya çalışırken en azından minimalize ederken lütfen çocuklardaki hazı sağlıklı bir düzeye getirelim ne yapalım lütfen bir ev hayvanları bir hayvanı besleyelim, bir tavşan alalım, bir kuş alalım, bu, bu hayvanın gelişimini, büyümesini görsün, o süreçte hazzı elde edebilecek. Bir bitki bakması evde, bir domates fidesi, bir biber fidesi, bir çiçek büyütmesi, bir kaktüsün olması, onu beklemesi, onu sulaması. Yani bunlar ne? Hemen sonuca gitmek değil, biraz daha bekleyebilmek, sabredebilmek. Etkinlik masalarında çok güzel çok seviyoruz etkinlik yapıyoruz ama o çocuğun o an oturuyor etkinlik yaptığında oturuyor hiperaktiviteyi çok iyi tedavi ediyor etkinlik diyoruz tedavi ediyor ama etkinlik bitene kadar tedavi ediyor etkinlik bittiği zaman çocuk vu, aynı eski haline dönüyor burada ne yapacağız o zaman etkinliği yapacağız ama Eller meşgul olduğu için duruyor. O zaman biz etkinlikte biraz da zihni doyurmak, radyo tiyatrosu dinletmek, hı hı. masal anlatmak, hikayeler evet. anlatmak. Hı hı. Yani çocukla göz teması kurarak şu an size yaptığım hı hı. gibi. Göz teması kurarak değil mi? Çocuklara şunu yapabilmek çok önemli. Hı hı. Ee, şu an sana bir e, nesneyi anlatacağım bu odada. Hı hı. Şimdi o nesni bu odada biliyor musun? Rengi kırmızı, kapaklı, kulpu var. Hadi bakalım bu ne? dikkat eksikliğine ve hiperaktiviteye inanılmaz evet tatlı bir oyundur bu hı hı. ve değil mi ekranlardan da uzak tutan bir şey. Tabii e, Yani ya orada hem zihni çalıştırıyor dikkat özel bir nesnenin özelliklerine adapte olma hı. adapte olurken zihnini ona yöneltme onda durabilme kapasitesini arttırıyor. Hem de ben e, şey de hoşuma gidiyor. E, bu Beden ve zihin birlikteliğini sağlama çünkü hiperaktivite de beden ve zihin ayrıdır birbirinden. Beden kopuk olduğu için sürekli bir yerlere çarpar bedenini hızlı hareket ettiği Sakarlık, için. Sakarlık değil mi? Evet sağ solu morar farkında değil bazı ev hanımlarımızda da öyledir mesela. Evde iş yaparken sağ solu çarpar. Aa buram ne zaman morarmış nasıl olmuş? Çünkü zihin bir taraftan işliyor ama bedenden kopuk. O yüzden bu... E Öz şefkatli farkındalık dediğimiz bedenini fark etmek, işte karn, karnına bir oyuncak araba koyup hadi arabayı kaldır indir, diyafram nefesini bu şekilde oyunla çalıştırmak, aa şimdi nasıl hissediyorsun, kalbine odaklan kalbin nasıl, ne demek istiyor sana, bedenini ne söylüyor, şu an bedeninde nereni hissediyorsun en çok şeklinde oyunlar oynamak, e, tabii bu saatlerce sürmüyor çünkü dikkat sırası çok kısıtlı olduğu için minik minik ama farkındalığı arttır arttır bir dakika bir dakika arttıra arttır arttıra, arttıra. Aslında biz yavaş yavaş o kasları kuvvetlendiriyoruz. O zihindeki o bölümü aktive ediyoruz aslında. Evet çok önemli. Peki şimdi sorulara yavaştan geçelim ama şöyle bir soru vardı. Kerem değil mi? Öykümüzde bugün Kerem var. Ya hiperaktivitesi olan çocuklar hep erkek mi diye aklınıza geliyorsa. <gülüyor> cinsiyet farkı var mı? Onu da soralım. Çünkü yaşı <gülüyor> sorduk. Yaş önemliydi. Başlama yaşı. Peki cinsiyet farkı ne? Yani cinsiyet farklı aslında şöyle hiperaktif deyince akla hep erkek çocuklar gelir çünkü çocukların doğası gereği hı hı. daha hareketlidir ve kız çocukların psikososyal yapısı daha çabuk gelişiyor erkeklere göre. Hı hı. Sosyal uyumu daha çabuk daha hızlı olduğu için daha uyumlu oluyorlar onlar. XY kromozomlarıyla alakalı bir durum var bunda hı hı. biyolojik faktörlerde. Şimdi kızda XX kromozomu var, erkekte XY kromozomu var. de genlerde daha çok Y kromozomundan geçtiği tespit edildiği için erkek çocuklarda daha fazla görülüyor. Ama tabii ki bu kızlarda yok anlamına gelmiyor. Kız çocuklarımızda da görülebiliyor. Sadece çocuklarda değil yetişkinlikte de görülebiliyor. Çocuklukta başlayıp yetişkinliğe kadar da devam edebiliyor. O yüzden sadece erkeklerde olur diye düşünmek Yanlış. Sadece erkeklerle birazcık daha fazla görüyoruz. Evet. Bu soruya da cevap vermiş olduk. Efendim adım adım insandayız. Şahane bir konum var. Nur Hanım'la birlikte böyle çok hoş bir sohbet yaptığımızı düşünüyorum. Bilmiyorum izleyenler bize reaksiyon vermek ister mi? Canlı telefon bağlantımız yok ama sosyal medya hesabımız var. Adım adım insandayız. Lütfen bizleri takip ederken şu an konuştuğumuz mevzuyla ilgili varsa sorunlarınızı lütfen yazın demiştim. Ve gelen bir soru Kevser Yakup kullanıcı adıyla bir izleyenimiz ve takipçimiz yazmış. Başlayalım madem gelen sorulara. Mesaj yoluyla da gelenlere birazdan bakacağım. Hı -hı. Demiş ki izleyenimiz Nur Hanımcığım, Merhaba benim 7 yaş 8 aylık bir oğlum var. Sürekli yerinde zıplıyor. Durmadan. Televizyon izlerken bile bir ileri bir geri geliyor. Hı -hı. Elleri de aynı şekilde sağ sol hareket halinde. Kardeşlerine vuruyor. Yanından geçerken de eliyle devamlı vuruyor. Arkadaşları da aynı böyle. Bundan dolayı arkadaşları onunla pek oynamak istemiyormuş. Hı -hı. Ne yapmalıyım bu durumda teşekkür Hı -hı. ederim demiş. 7 yaş 8 aylık. Nerede ise evet. e, 8. yaşayacak. 7'yi yedi, yedi, dolduracak evet. artık. Tabi şimdi burada hani sosyal uyum bozan davranışlar dediğimiz o vurma davranışları çocuğu çok dışlanmasına sebep oluyor. Hı hı. Hareketliliği, o el hareketleri falan çok hareketlilikte gördüğümüz için sanki böyle uyuyor gibi ama tabi hikayenin tamamını bilmek lazım. Gidişatı bilmek lazım. E, ne yapılabilir mesela? çözüm odaklı düşünürsek. E, öncelikle bir farkına vardırmak çok önemli. Anneciğim, Aa, sen farkında mısın? Televizyon izlerken hep böyle yapıyorsun. Acaba neden olabilir? Ne oluyor orada? Ee, bedenin sana ne söylemek istiyor olabilir? Ya da ne hissediyorsun? Ee, bir daha yaptığında işte onun hani farkına varması. Çocuk çünkü farkına varmadığı için onu değiştiremez. Önce bir farkına vardırmak gerekiyor. Daha sonra okuldaki uyumu nasıl... Dışarıda parkta nasıl davranıyor? İşte bir akşam yemeğinde yani oturulması gereken yerlerde nasıl davranıyor? Çünkü hani uyumlu bir çocuk, hiperaktivitesi olmayan bir çocuk uyumlu olması gereken yerlerde daha uyumlu davranıyor. Hı -hı. Ama hiperaktivite varsa herkesin oturduğu yerde o ayakta duramıyor. Yani elinde değil çocuğun. Diğer taraflara, diğer alanlara da bakmak gerekiyor. Hı -hı. Ee, aynı zamanda hani bazen mesela bununla birlikte tik bozukluğu da görülebiliyor çocuklarda. Ee, Önemli bir ayrıntı Evet annenin o. çok incelemesi gerekiyor. Diğer ortamlarda, farklı ortamlarda nasıl davranıyor acaba? Evet. Ona göre bir uzmandan destek alması gerekiyor. Mesela televizyon izlerken yerinde duramadan zıplaması, bir birelere bir geri gitmesi televizyonda ne izliyor? Bak mesela ben bunu çok merak ettim. Hı hı, değil mi? Nasıl bir akış var orada? Hı hı. Çizgi film mi, savaş Hı hı. Mi? Ne izliyor. Reklamlar mı? Bakımı çok önemli bir şey. Otizmli çocukları da konuşacağız. Hı hı. Reklamlardaki o altyazılı hızlı geçen şeyler var ya reklamlarla alakalı bilgiler. Çocuklar orada hipnoz oluyor böyle. Tabii. Hiperaktivitede de aynı durum var. Kapanıyor algılar, hipnoz oluyor ve aynı oradaki akışı vücudunda tekrar ediyor. O yüzden teknoloji çok iyi gelmiyor açıkçası evet. hiperaktivitesi olan çocuk. Bir uzman var. desteği almanızı öneriyoruz diyelim burada. Evet. Değil mi? Bir çocuk evet. ve diğer alanlarda da gözlemlesin de. lütfen. Hmm. Peki diğer soru Şükran Hanım'ın sorusu. Merhaba güzel insanlar oğlum 5 yaşında enerji dolu bazen onun hareketlerine dayanamıyorum demiş. Yorulmak bilmez oturmak bilmez ve benim dışında kimseyle konuşmaz. Daha doğrusu konuşmayı yarım yamalak konuşur kısa keser babası bir şey sorduğunda konuşmaz sadece gözlerine bakar dışarıdaki insanlarda da konuşmaz. Abisi küçük bir laf etse hemen ağlıyor kendisini savunmuyor acaba düzgün konuşamadığı için mi bu çocuk psikiyatrisine götürüyorum onunla da sadece gözlerine bakar sorun dil ile ilgili mi acaba yanıtlar mısınız demiş. Çünkü seneye okula gidecek 5 yaşta. Evet evet. Burada hiperaktivite gibi bir şey görmüyoruz ama ne görüyoruz? Yani Konuşma belki de var tam olarak. Kesin. Konuşma gecikmesi Hı -hı. eşlik ediyor. Çünkü biz iki buçuk yaşındaki bir çocuktan ya, yani yarı anlaşılır da olsa konuşmasını bekliyoruz. İki buçuk yaştan itibaren yarı anlaşılır konuşması gerekiyor. Üç yaşında anlaşılır tam anlaşılır konuşması gerekiyor. Beş yaşında sular seller gibi şakılması gerekiyor. dışında diyor yarım yamalak konuşuyor. Anne ile sular seller gibi mi konuşuyor? O zaman Saç aslında <gülüyor> cümleleri kurabiliyor mu? Bunları, evet. Bunlar da bilinmediği için çok da tabii, bir şey söyleyemiyoruz. Tabii. Yani hikayenin tamamını bilmek, yanıtmamak adına, yanlış bilgi vermemek adına önemli. Ee, çekingenlik, e, yabancı insanlara karşı çekingenlik, Hani böyle içe dönüklük mü var orada? Hani pek çok soru akla geliyor aslında. Evet. Hani biraz daha detay olsaydı keşke. Ee, vaktiniz varsa lütfen o detayları verin. Mesela sizinle konuşuyor normal bir şekilde siz ya bu çocuğumuz bir sorunu var. Konuşması eksik, çok da sağlıklı değil. Konuşması 5 yaşında. Yaşıtlarına göre değil de geri diyor musunuz? Bu önemli bir detay bizim için diyorum. Ve diğer soruya geçiyorum. Demiş ki İpek Hanım. Oğlum 12 yaşında anaokuluna başladı, şikayetler başladı. Hala devam ediyor bu durum. Hı -hı. Ne yaptıysam çözüm bulamadım, uzman desteği de aldık. Benim ruh sağlığım bozuldu, sürekli evde kavga, dövüş, Hı -hı. küslük var. Ee, bu da ben de konuş, Hı -hı. çok konuşmaya, sürekli öğüt vermeye çalışıyorum. Kendimi susturamıyorum, sonra pişman oluyorum demiş. Ee, 12 yaşında? yaşında anaokuluna bak. Bir dakika ya, 2 yaşında mı anaokuluna demek istemiş? Ee, mesajınızda bir, bir eksiklik var, bir sıkıntı var. Burada hiperaktivite tablosundan ziyade bir davranış bozukluğu Hı -hı. zaten. Görüyorum. Yani iki yaş çok küçük bir yaş. İki yaşsa eğer. Pardon. Bence şöyle yazmaya çalışmış. Şimdi anladım. Oğlu 12 yaşında şu an. Anaokuluna başladığı andan itibaren ha. şikayetler geliyor. Ve 12 yaşında çocuk hala şikayet ediliyor. Hmm. Bir uyum sıkıntısı var. Hareketlerine daha hiçbir şey yazmamışsınız. Onu da ekleyebilirsiniz. Evet. Buyurun. Mesela hangi davranışları gösteriyordu? Hangi davranışlardan şikayet geliyor? Onlar çok önemli. Çünkü biliyorsunuz. Karşıt gelme bozukluğu ya da işte antisosyal bozukluklar da bir takım böyle yıkıcı davranışlarla gelebiliyor. O yüzden ayırt etmek çok önemli. Davranışların içeriği çok önemli. Evet. Yani evet. orada. Ee, bu süreç ilginç olan şu, 2 yaşın iki yaş demiyorum, pardon, anaokuluna başladığından beri 12 yaşına kadar şikayet alıyor. Peki siz ne yaptınız? Yani Aşağı evet. yukarı 4 yaşında başlasa 8 yıldır bu sorunu yaşıyorsunuz. 8 yıldır ne yaptınız, neye başvurdunuz? Tabii neler yapıldı çözüm için acaba? Yani ya da Hı -hı. E, aynı şeyleri tekrarladınız Hı -hı. ve farklı bir sonuç almayı beklediniz. Hı -hı. Değil mi bunlar önemli. O da çok sık yaşanıyor yani artık hani 12 yaşına geldiyse sorunların birçoğu artık kemikleşmiş oluyor. Biz de istiyoruz ki e, ne kadar erken olursa o kadar iyi çünkü aile tutumu değişince küçük yaşta çocuğun tutumu daha kolay değişebiliyor. Ama 12 yaşında artık hani bir ergenlik de söz konusu. Ergenlikte de bir takım çalkantılar yaşıyor çocuk. Kendi kimlik ifadesi oluyor, kimlik sorunları yaşayabiliyor. Acaba bu onunla mı ilgili? Hani Arada böyle iyi geçen bir dönem oldu şu an çocuk kendini ifade etmek için bir karşı gelmeler mi var? Önergenlik süreci şu an çünkü Tabii. değil mi? Pekala diğer soruya geçeceğim şurada önemliydi Sema Hanım 8 yaşında oğlum demiş aşırı hareketli kanepelerin tepesinden inmiyor canlı derslere karşı benim sürekli söylememle katılıyor ben demezsem umurunda değil günlük rutinlerini söyleyerek yapıyor ya da yapmıyor eşyalar odanın dağınıklığı umurunda değil üstüne değişmesini bile ben söylüyorum üstünün değişmesini bile ben söylüyorum demiş kaç yaş 8 yer Hımm hmm. Burada da hani şey e, zaten pandemi süreciyle daha çok artmaya başladı bu davranışlar. E, orada hani anne çok koruyucu onun yerine bir takım şeyleri yapan bir rol üstlenmiş olabiliyor. Benim hani daha çok klinikte gördüğüm tablolar bu şekilde. Evet. E, orada hani çocuğu kendi haline bırakamazsınız çünkü davranışı edinememiş daha. Annenin kontrollü bir şekilde bu davranışları edinmesi için e, yönlendirmesi olacak ama onun adına o yapmayacak. Yani bir şekilde davranışın sorumluluğu almak zorunda girmediği derslerde, yapmadığı ödevlerde. Hı hı. Burada hı hı. bedel ödetmiyoruz çocuklarımıza. Üstünü hı. değiştirmesini söylemeyin mesela. Söylemeyin ve dışarı çıkacaksınız. Bir baksın acaba ne yapacak? Pijamalarıyla mı çıkacak dışarı? sevdi mi kalacak? Gözlemlemek için biraz bizim de davranışlarımızı değiştirmemiz de gerekiyor. Tabi bazen ama bundan rahatsız olmayıp umurunda olmayıp dışarı çıkanlar da olur. Bunu gözlemleyecek evet. Ya da işte mesela bırakıyorlar kendi haline o kadar uzun süre derslere girmiyor ki derslerden geri kalıyor. Çocuk yani tamamen bir umursamazlık içinde de olabiliyor. Evet, ders konusunda Çok zaten ağır kurallar esnemeyecek aslında. Zaten hı hı. pandemi süreci zaten eğitim değil mi sekteye bir şekilde uğradı. Hı hı. Bu konuda istikrarlı bir şekilde aile arkada duracak. Tabii bir de şu da var mesela Mesela çocuk derse girmiyor ama ne yapıyor yani eğer oyun oynuyorsa orada o zaman ben onun oyun oynadığı şeyleri elinden almam gerekiyor yani orada annenin kontrolü çok önemli ee, üstünü değişmiyor ne yapıyor yani kıyafetini atıyor ne yapıyor yeri geliyor biz söyleyeceğiz yani hani çünkü çocuk edinmemiş daha bunu edinmediyse o öyle gitmeye meyilli yani bu tarz çocuklarda. Bir tane de bende olduğu için oradan biliyorsunuz. Pekala bir diğer soruya geçiyorum. Hı -hı. Birazdan mesajlara da başlayacağız. E, şu an yorumlar kısmındayım efendim. Adım adım insan Instagram hesaplarından gelen sorularınızı Nur Hanım'la beraber değerlendirmeye gayret ediyoruz. Kübra Hanım demiş ki kızım 4 yaşında. Evde daha sakin ama dışarı çıkınca hırçınlaşıyor. Sözümü Hı -hı. dinlemiyor. Bana karşılık veriyor sürekli. Ne yapmalıyım? E, burada da hiperaktiviteden çok söz edemiyor gibiyiz evet. ama yani bu bu anlatılanlarla. Hı -hı. Ne söylersiniz? Genelde biz şunu bekleriz dışarıda daha uyumlu evde hırçınlaşıyor falan bekleriz çünkü hani ev rahat yerimizdir bizim kendimize olduğu gibi sergilediğimiz yerdir dışarıda hırçınlaşıyorsa dışarıda nereye gidiyorlar acaba ve nerede hırçınlaşıyor daha çok yani bir markete gidince mi hırçınlaşıyor? Yani çocuk bir davranış yapıyorsa mutlaka edindiği kazandığı bir şey vardır. Burada çocuğun hırçınlaşmak ne işine yarıyor? Çocuk ne elde ediyor ve hangi ortamlarda bunu yapıyor? Onun tespit edilmesi Hı -hı. eğer taviz veriyorsa o konularda daha net olması. Ya sınırlar net değilse açıkçası bu hırçınlığı dışarıda problem çıkarmayı daha çok görüyoruz. Çünkü çocuk biliyor dışarıda annem sesini çıkaramayacak çünkü rezil olmaktan korkuyor çünkü çocuklar çok çabuk anne ve babaların onun hangi davranış ne tepki vereceklerini öğreniyorlar. Bu da önemliydi. Bu arada tam böyle programın bitmesine değil mi sevgili yönetmenim? 10 dakika kalmışken bir soru yağmuruna tutulduk sosyal medyadan Süleyha Hanım demiş ki selamünaleyküm aleyküm selamın efendim. Benim kızım 16 yaşında hiperaktivite dikkat dağınıklığı var. Ergenlik dönemi nelere dikkat edilmeli? 10. sınıf öğrencisi ders konsantrasyonunda zorlanıyor. Nasıl daha konsantrasyon sağlanabilir demiş. 10. sınıfta değil mi? Evet 10. sınıf. Şimdi üniversiteye hazırlanıyor büyük ihtimalle ve diğer dersleri var. Burada hani çocuklar bazen ders çalışırken zihinleri birçok yere gidiyor. Çok dağılıyor. Özellikle duygusal çocuklarda biz dalgınlığı çok sık görüyoruz. Aile içinde yaşanan problemleri düşünüyorlar. İşte ne bileyim arkadaşları yaşadığı bir sorunu düşünebiliyor. Bir takım takıntılı düşünceler varsa zihni ona gidebiliyor. Bunun içeriğini öğrenmek çok önemli. Yani dikkati eksik ama neden eksiliyor? Neden kaynaklı? Duygusal bir sorun mu var? Yoksa gerçekten zihinsel bir etken mi var? Dikkatle ilgili mi bir şey var? Bunun ayırt edilmesini istiyoruz. Biz o da Hani daha çok uzman bakışıyla oluyor. Hmm. Ee, bir de şu da var eğer anne baba başarıya çok odaklıysa ben her zaman buna inanırım. Yani e, anne baba neye değer veriyorsa çocuk anne babayı onunla cezalandırır eğer hani yolunda gitmeyen bir süreç varsa. Acaba burada yolunda gitmeyen ne var? Anne baba başarıya çok mu odaklı? E, çok fazla ders odaklı, başarı odaklıysa eğer e, çocuk da... Ben şunu yapmalıyım bunu yapmalıyım diye kaygı yoğunluğu yaşayarak bazen derse adapte bile olamayabiliyor. Hı hı. Artı diyoruz ki lütfen e, bu, bu konsantrasyon sorunu varsa bazı egzersizler var zihin egzersizleri. Hı hı. E, mesela yüzden geriye üçer üçer saymak dikkat eksikliğinde mesela çok etkilidir. Dikkati hı hı. toplamada. Sonra beşer beşer sarmaya çalışmak. Sonra ikişer ikişer. Hı hı. E, bu tarz aktiviteler var. İnternette de bulabilirsiniz. İnternette bu alanda çalışan uzmanlardan da yardım alabilirsiniz. Ve sınavına hazırlandığı o dönemde 20 dakika aktif olarak çalışacak. 15 dakika. 15 dakika sonra kalkacak. Hı hı. Bir rahatlayacak. Oraya bir es verecek. Bir mola verecek. Tekrar devam edecek. Gününü böyle tanzim edecek. Herkes, bazı insanlar oturur. 3 saat dersin başından kalkmaz. Hiç de dikkati eksilmez de. Konsantrasyonu da düşmez. Eğer bizim böyle bir yapımda yapımız yoksa biz yapımıza göre kendimizi geliştirmeye odaklanacağız. Öyle evet. mi? Kendi yapım neyse ben neyi kaldırabiliyorsam Hı -hı. o açıdan kendimle yarışacağım. Başkası kıyaslanmayacağım. Evet. Şimdi İpek Hanım az önce demiş ki Hı. ne yaptınız dedim ya ben sekizim evet. Psikoloğa gittim Tuba'nın demiş. Tekrar söylüyorum lütfen çocuk ergen 12 yaşında ya çocuğunuz. Çocuk ergen psikoloğuna gidiyorsunuz. Çocuk ergen çalışacak. Bu alanı olacak. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite de vaka görmüş olacak. Lütfen böyle birini araştırın gidin. Çünkü biz yaptık arkadaşlarına vurma derste ama bunları bir incelemesi gerekiyor. Bir uzmanın böyle Evet bir anemnez dediğimiz öyküsünün Hı. alınması gerekiyor. Hatta öğretmeniyle iletişime geçip öğretmenin bir takım işte formlar vererek öğretmenin de takibini istemeli, gözlemini istemeli. Üçlü yapılacak bir çalışma. Dikkat bir de böyle bir kere çalışması. psikoloğa götürdüm ama sonuç alamadım diyorsunuz ya bunu da bir söyleyelim mi? Bu bir süreç. Evet süreç. Ben her zaman şunu söylerim ee, hani varılacak bir nokta gibi düşünülüyor psikolojik süreçler ama aslında yolun kendisi yani o yolda ne kadar gideceğiniz artık duruma bağlı. Belki kısa sürecek sizin yolculuğunuz belki uzun. Bunlar önemli. Tabii. Peki şöyle bir soru ile devam ediyorum. İyi ayınar Tuba Hanım demiş Hatice Kübra Hanım benim oğlum 7 yaşında şu an. 3 yaşında hastalandı hasta olmuş. Kızıyorum şimdi eline telefon verdik. Hı -hı. Hasta olduğu için. Şu an dikkat dağınıklığı var. Ne yapmam lazım? Şimdi hiperaktivitesi olan bir sunucu Hı -hı. gibi derim. Telefonu elinden alacaksınız gibi bir şey olacak. <gülüyor> Telefonu eline vermişler. Hala elindedir muhtemelen. Ne de söyler Nur Hı -hı. Büyük ihtimalle kendileri de bu sorunun kökeninin Arkınlalı. telefondan olduğunu düşünüyorlar ki böyle yazmışlar kendileri de. Ee, ekran süresini biz şöyle hesaplıyoruz. Ee, yaşı çarpı 5 dakika. Yani 7 yaş, Hı -hı. yaş için ekran dakika. süresi nedir? Hı -hı. 35 dakika. Yani bu ideal olanı. Yani mümkünse bunu aşmasınlar. Bunun diğer tarafına bakarsak da muhtemelen sadece bu değildir. Bazen de hani Tuba Hanım, ben mesela hani oğlumda şüphelenmiştim çünkü hani hiperaktivitede ne vardır? Söylersin dinlemiyormuş gibi görünür. Hatta işitme testine götürenler var çocuklara duymuyor mu acaba diye ben de hani bir takım sorunlar yaşadım oğlumda bir dikkat testi var meşhur şimdi ismini söylemeyeyim onu yaptım. İçeriğinden bahsedebilir miyiz mi? belki Aha. ulaşmak için önemli şimdi bir şey. Gerçekten çok iyi bir test dört alanda ölçüyor dikkate bakıyor hiperaktiviteye bakıyor. Dürtüselliğe bakıyor ve zamanlamaya bakıyor. Mesela kimi çocuk ödevin başına oturuyor Nur Hanım saatlerce ödevini bitiremiyor. Biz ödevin başında duruyoruz diye anlatanlar var ya da işte yemeğini bitiremiyor. Ya da işte hepimiz çıkıyoruz onu bekliyoruz zamanlama sorunu var. Ben işte hepsinin bu korrelasyonunu ölçüyor bu test çok memnunum ben de. Mesela dikkat eksikliği diye getirilen bir çocuk vardı ilaçla kullanmaya başlamış. Testi yaptık çocuğun dikkati, hiperaktivite düzeyi, dürtüselliği, zamanlaması hepsi yaşıtlarına göre çok çok üst seviye iyi çıktı ve ilaç kullanımını kesti babası he, he, tıp doktoruydu e, bu tamamen duygusal bir süreç oldu ortaya çıktı hı hı. benim kendi çocuğumda da ben acaba acaba adam duymuyor dikkat eksikliği mi var her şey çok iyi her şey yolunda bazen dikkat eksikliği gibi görünüyor ama altta bir takım işte görülme isteği olabilir çocuk protesto tabii protesto olabilir işte e, ne bileyim anne baba başka şeyle meşguldür. dikkate üstüne çekme olabilir. Duygusal sorunlar yaşıyor olabilir. Arkadaşlık ilişkileri sıkıntılı olabilir. Diğer şeylere de bir göz atsınlar. Sadece telefonla alakalı olduğunu düşünmüyorum ben. Evet bunlar da önemli. Peki ne kadar çok önemli kelimesi kullanıyorum değil mi? Ne önemli şeyler konuşuyoruz biz. Az önce hanımefendinin birisi. Kimdi? Birisi Şükran Hanım. Çok affedersiniz. Şükran Hanım'ı e, biz sormuştuk çocuğunuz 5 yaşında nasıl konuşuyor diye. 3 yaşındakiler gibi 3 yaşında bir çocuk gibi konuşuyor dediniz ya. Bence bir dil terapistinin görmesi. Çok evet. çok önemli şu süreçte Hı -hı. yine önemli bir şey söyledik ve e, onu söylemiş olalım. Şimdi toparlamak adına son iki dakikam sözü size bırakacağım sizinle kapatalım. Genel anlamda Hı -hı. E, ebeveynlere tavsiyeleriniz neler olur Hı -hı. çok hızlı geçiyor zaman çok ve hızlı. siz neler tavsiye ederseniz böyle dikkat eksikliği ve hiperaktivite konusunda yine evde yapacakları aktivitelerden şu an aklınıza gelenler varsa ekleyebilirsiniz böyle Hı -hı. programı kapatalım. Ee, öncelikle iletişim çok önemli yani aslında siz hani dediniz ya az önce e, bu sadece dikkat eksikliği hiperaktivitesi olan çocuklar için değil tüm çocuklarımızla böyle ilgilenmeliyiz. Özel ilgilenmeliyiz onlara vakit ayırmalıyız onların yaşadığı duygusal sorunları görmeliyiz e, onlarla özel hani her birine tek tek vakit ayırmalıyız topluca değil bazen birlikte geçirilen dakikaları aileler zannediyorlar ki hani birebir geçirmiş dakika gibi. Hayır. Aslında çok kısıtlı süre geçiriyoruz. Bir araştırma var. Bilmiyorum vaktimiz var mı? Çok kısa bahsetmem. 1-2 dakika. Buyurun. Ee, çalışan annelerle çalışmayan annelerin çocuklarıyla geçirdiği süreleri kıyaslıyorlar. Çalışan anneler çocuklarıyla hafta içerisinde e, 6 dakika geçiriyormuş ortalama. E, çalışmayan annelerde 8 dakika geçiriyormuş. Hı. Yani aslında çok bir fark yok. O yüzden hani aslında evde olmamız değil, çocukla kaliteli verimli vakit geçirmemiz çok önemli. E, dikkat eksikliği ve hiperaktivite de tabii ki biyolojik faktörler çok ön planda, uzman görüşü ardından da aile içerisindeki sınırlar, çocuğun davranışlarına yönelik bir takım uygulamalar ve bunların iyi uygulanması, çocukla özel vakit geçirilmesinin önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum Nur Hanım. Güzel bir yayındı. Ederim. Ayaklarınıza evet. sağlık. Çok teşekkür ederim. Özlemişim ben de sizi. Hayırlı İnşallah. olsun tekrardan program Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir daha ağırlamak dileğiyle. İnşallah. Ve efendim bugün de bize ayırılan sürenin sonuna geldik. Ve dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu konuştuk çocuklarda görülen. Ve ebeveynlere düşen neler var? Onlara da gayret ettik cevap vermeye. Ve efendim sizlere her yayından sonra nereye emanet ediyorum? En emin olan Allah emanet olun. Hoşçakalın.